Açık Radyo 94.9'dayız Diyerken başlıyor Ben Rauf Kösemen Ortağım Damla Özler masadayız Canlı yayındayız Yayın masamızda Ferra Kabir var Bugün diğer kamda Türkiye'den ve dünyadan e, ve daha çok dünyadan aslında bugün çoğunluk uluslararası kampanyalarımız var. Sosyal fayda iletişimi kampanyaları örnekleri üzerine konuşacağız. Farklı alanlardan kampanyalar, bazıları farkındalık yaratma, bazıları e, taciz karşıtı kampanyalar, bazıları bağış kampanyaları olacak. Ve ilk kampanyamız Kanadadan. E, Kanada'da e, Prenses Margaret kanser vakfı tarafından yapılmış bir kampanya bu. Hashtagi No Hair Selfie yani saçsız ...selfi... E, ...kanser hastalarıyla dayanışma için saçlarını kazıtarak... E, ...resim çektirmek ve bunu paylaşmak... E, ...çok kullanılan bir yöntem... ...bunu iyice kolaylaştıracak bir uygulama geliştirmişler... E, ...cep telefonlarınıza indirebiliyorsunuz... ...ve saçınızı kesmeden... ...kelmiş gibi fotoğrafınızı yayınlamanızı sağlıyor... ...kampanya bir anda çok büyük ilgi görmüş... ...uygulamada epey e, kullanıcı tarafından yüklenmiş... ...ancak şöyle bir de... E, ...karşı görüşle karşılaşmış ki... ...bence de çok e, haksız değil saçlarını keserek kanser hastalarıyla dayanışma göstermek aynı zamanda bir edim, bir eylem ifade ediyor ve bir de vazgeçişte ifade ediyor. Siz sağlıklı e, olduğunuz halde onların yaşadığını anlayabilmek için onların yerine koyuyorsunuz kendinizi. Bu haliyle işin çok e, daha önce de çok şey tıkvizm ya da kliktivizm dedikleri yani tıkladım oldu e, gibi bir hafifletme. Klik, klik aktivizmi evet, diye çevirebiliriz. Aktivizmi, yani internet aktivizmi. E, çevirdiğine yönelik bir kartı söylem de var. Gerçekten işe yarıyor mu Rauf sence bu? Ya bu e, kliktifizmle ilgili... ...genel bir tartışmadır aslında. E, şimdi... ...şöyle düşünülür. Yani kimisi... E, ...kaynak aktarır, para verir. Kimisi sokağa çıkar. E, kimisi lobicilik yapar. Ama bütün bunları yapmaya... E, ...gücü yetmeyen ya da bütün bunları yapmak için... ...bir e, şey üretmeyen... ...kendisine bir bilinç üretmeye zamanı olmamış... ...ya da bu bilince gelmeyen insanlar da... ...işte internet üzerindeki bir takım eylemlere destek verirler, imza verirler. İşte en çok imza için kullanılır zaten bu şey, kliktivizm imza grupları tartışmalarında çıkar. Bu kliktivizmin genel şeyidir zaten, durumudur. Yani halka halka olduğunu varsayar aktivizmin. Bu halkanın ortasındakilerin zaten yaptığını yaptığını ama çeperindekilere ulaşmak için bir yol gerektiğini düşünür. İnternette en geniş çeperdir zaten. Şimdi ben burada şöyle bir şey görüyorum. Bir görsel imza var bu sefer burada. Yani bir yere gidip imza atmıyorsunuz. Ben kanser hastalarının iyileşmesi için şöyle bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum dilekçesini imzalamıyorsunuz. Ya da ben de varım ben de destekliyorum gibi bir yere imza koymuyorsunuz. Onun yerine kendi görselinizi yüklüyorsunuz ve o görsel manipüle edilmiş bir görsel oluyor. Kel görsel oluyor. Biraz şeyin yayılması açısından fikrin yayılması açısından tabii işlevsel ama gittikçe de bütün şeyler hani eylemler diyeyim yaptığımız işte dünyayı düzeltmek için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yapacağımız şeyler hayattan uzaklaşıyor böylece. Diğer yandan da kendi söylediğime kendim cevap vereyim diğer yandan da hayat internette sürüyor bir manada da. Bunların ikisi arasındaki çelişki herhalde yaşayarak göreceğiz yani bu ne tarafa doğru evrilecek çünkü şunu da sanmıyorum yani insan evladı bütün bu hayatını da her şeyi internetten yaparak ben çözüyorum diye tatmin olarak bitirmeyecektir diye düşünüyorum yani bunlar bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum bunların bunun da bir tatminsizlik üreteceğini yani kel fotoğrafımı yükledim imzama attım işte bilmem nerede titreşim gönderdim e, nereye kadar onu beğendim bunu yaptım ama bir şey değişmiyoyu fark edecek ve buna dair ...bir e, yol oluşturacak... ...ya da yollar açılacak diye düşünüyorum. Bu kampanya özelinde bir sorum daha var. E, baktıkça... E, ...yüklenen fotoğraflara... E, ...aklıma başka... ...yeni açılımlar da geliyor. Bunlardan bir tanesi de şu... E, ...kendi saçlarını kesmek... ...ve e, kestiğini gösteriyor olma hali... E, ...gerçekten bir tür vazgeçiş ve bir feda da içeriyor içinde duygu olarak... ...ama burada no hair selfie yani saçsız selfie dediğin andan itibaren... Daha çok kendine dair ve daha çok gösteriş üzerine yani aa bak saçsız halimde bu olmuş der gibi böyle bir imza duygusu uyandırmaktan ziyade bunu da denedik bunu da Facebook'a ya da hani başka bir sosyal mecraya koyduk bakalım kimler beğenecek der yani sanki işin farkındalık uyandırmak ve meseleye dikkat çekmek odağından. ...daha çok kişilerin kendi deneyimlerine kaydığı bir odağa doğru geçiriyor gibi hissediyorum. Ve bu aynı zamanda günümüzdeki daha bireysel odağa kayan her şey gibi bir tür post-trutal yaratmıyor mu? Ya bence e, problem yani evet söylediğin doğru ama problem orada değil bana sorarsan. Yani iletişimci aklıyla bakarsam e, böyle bir fikri buldum. Bu fikri hayata geçireceğim. Masadayız, çalışıyoruz. No hair selfie diye bir şey yazmazdım ben onun üzerine. Yani bu buradaki hashtag bu değil. Olması ha. gereken hashtag. Ya kanser olsaydım açalım. olabilir mesela. O zaman gerçekten kişiyi o kanser olsaydım olabilir miyim ben, benim de başıma gelir miyle hesaplaştırma şansımız olabilirdi. Yani internet bize bu olanakları sunuyor ama biz bunu ne kadar yaratıcı kullanıyoruzla alakalı bu sorduğum bence. Yine de yetmezdi yine de başta söylediğimiz eleştiri yine içeriye olurdu. Oturduğun yerden bir şey yapıyormuş durumuna düşürüyor seni zaten yine, yine de, de, de, de tatmin Ama yine de kampanya odağını kişinin selfiesine değil meseleye çekmiş olurdu kesinlikle. E, şimdi bu haliyle ben tahmin ediyorum. Hani senin söylediğini tamamlayayım. Burada gördüğüm fotoğrafların bir kısmının altında yani onları görmüyoruz nerelerde paylaşıldığını ona bakmadık ama bir kısmının altında ya sana çok yakışmış canım falan diye yazılanlar olmuştur yani çok fazla. E, bu hikayenin kozmetik bir şey olduğu duygusunu veriyor air selfie lafı. Oysa hani bu kozmetik bir şey değil. Onun daha güçlü bir şekilde anlatılması olması gerekiyordu. Bir kreatif i̇şte direktör iyi... dokunuşu gerekiyormuş <gülüyor> burada. <gülüyor> i̇şte böyle iyi fikirleri bulup ...doğru e, sosyal fayda analiziyle e, uygulamadığında bu tür sorunlar çıkıyor. Yani mesele sadece kreatif de değil aslında farkındaysan. Yani kreatif bu. Yani no hair sadece çok kreatif ve her tarafa yayılabilir. Lakin e, temas ettiği yani sen senin sana anlatıyor değilim bunu. Sen zaten içinde yaşıyorsun ama temas ettiği e, problemle halleşmiyor. Temas ettiği problemin yanından geçiyor, üstünden atlıyor. Ona teğet geçiyor ama problemin kendisiyle bizi yüzleştirmiyor. İnternet zaten bu alanda e, sorunlu bir yer. Yani yüzleşme şansınızın, tümüyle yüzleşme şansınızın olmadığı bir yer. Ama şöyle düşünün. Hani biz bazen bir film izliyoruz ve o filmden çok etkileniyoruz. O film de aslında bir gösterge sadece. O da bir ekran yani. Gerçeklikle ilgisi yok. Hatta hani olur da çok ağlamışsak veya çok etkilendiysek, çok korktuysak falan. Yakınlarımız, annelerimiz, babalarımız bize şey derdi. Film icabı ya o kadar etkilenme falan derdi. Şimdi bu da internet icabı. İnternet icabının da bizim hani iyi film çektiğinde nasıl seni ağlatıyor ya da korkudan öldürüyorsa aynen bunun da o duyguları sana geçirme şansı var. Bunu geçirebilmek için meseleyi bilen sosyal fayda iletişimcilerinin çalışması gerekiyor. Sen <gülüyor> yaratıcıların değil sosyal fayda yaratıcılarının. İkinci kampanyamız aslında çok bilinen ve epey de uzun süren Birleşmiş Milletler'in He for She yani kadın için erkekler diye. Özetleyeyim e, kampanyasının tanıtım filmlerinden bir tanesi. Bu filmi özellikle seçtik. Çünkü e, epey reaksiyon aldı. Filme baktığımız zaman siyah beyaz. Film ee, beyaz bir fon önünde pek çok e, yaştan erkeklerin e, kadın meselesi pek üzerine. Irktan. Evet ırktan erkeklerin kadın meselesi üzerine e, birbirleriyle konuştuklarını görüyoruz. E, hepsi şey söylüyor işte e, bugüne kadar şunlar şunlar oldu şöyle eşitsizlikler var vesaire. Fakat bunu kendi aralarında konuşuyorlar. Yani aslında filmin tümünde... Erkeklerden oluşan bir güruhun kendi aralarında kadın meselesini konuştuğunu görüyoruz. Ee, filmin eleştiri aldığı tek nokta ve asıl nokta bu değil. Ee, bir yandan da sizin sesiniz, siz de sesinizi yükseltin diye erkeklere çağrı yapan bu filmde Erkeklerin kadın meselesi üzerine söyledikleri e, bayağı oturulup yazılıp doğru sözler üzerinde anlaşılıp e, çekilmiş bir senaryo. Yani gündelik hayat dilinin kullanılmadığı, e, çok fazla jargon kullanıldığı ve belli ki aslında oradaki erkeklerin kendi içlerinden gelen şekilde bu e, meseleye yaklaşımlarını ifade etmeleri yerine... ...reklam ajansı ve müşteri ve şey tarafından ortaklaşılmış metni okudukları duygusunu uyandıran bir film. Biraz talihsiz bir Film. Yani e, Manspelling diye bir e, kavram var. Kadın mücadelesi e, üzerine okuyan e, veya bu konuya temas etmiş olan insanların yabancı olmadığı bir kavram bu. E, kabaca şöyle bir manaya geliyor. Bir erkeğin e, herhangi bir konu üzerine... Bir kadından daha fazla bildiğini varsayarak konuşması konuşma hakkının olduğunu zannetmesi konuşması da tabii pratik olarak yani işte hukuk masturu yapmış bir avukat kadın vardır hayatla ilgili hukukla ilgili işle ilgili babası ona nasihat vermekle yükümlü görür kendisini neden işte baba olduğu için. Pek anne böyle bir şey hissetmez ama. Yani bunu babalar hisseder genellikle. Erkekler hisseder yani. Bir, bir, bir kadının hayat deneyiminin yetmeyeceği varsayımıyla... ...hayat deneyimi dışındaki her şey üzerine konuşma hakkı e, edinir bir erkek. Böyle bir kavram var. Şimdi ben de bir erkek olarak... ...muhtemelen çok fazla bu kavramın içine düşecek şeyler yapıyorum hayatımda. Yani kendimi e, bir kontrol etmeye ya da... ...başkalarının kadın arkadaşlarının beni kontrol etmesine... Çalışıyorum izin veriyorum ama burada olan da o yani burada onun kurumsal bir biçimini görüyoruz. Evet şöyle bir özrü var he for she yani kadınlar için erkekler konuşuyor. Siz de bir erkek olarak bu kadın meselesinde bu eşitsizlik meselesinde siz de aslında çok şey kaybediyorsunuz. O yüzden erkekler de harekete geçsin diyen bir arka planı var bu fikrin ama. Şimdi bu haliyle olduğunda da evet hani erkekler konuşuyor yani. Senin söylediğin o tasarlanmışlık da olayı iyice bir şeyden çıkartıyor. Çileden çıkartıyor, çığırından çıkartıyor. Biraz garip tabii. Hani bir araya gelmiş her etnisiteden her kültürden, her yaştan erkek. Biz bu kadın meselesini nasıl çözeriz diye konuşuyorlar. Sahneden çekilerek bence <gülüyor> çözebilirsiniz. İyi <gülüyor> Kadın mücadelesine erkekleri e, çağırmak her zaman ikircikli bir alan. E, bu çağrıyı yapmaya karar veren kanallar da bunu nasıl yapacaklarını e, çok bilemiyorlar gibi görünüyor. Çünkü hemen bir sonraki kampanyaya geçeceğim. Ben bu alana ilişkin bir şey söyleyebilirim formül Tabii. olarak. E, burada bunu erkeklere çağrı yaparak değil de erkeklerin kendi içinde böyle bir şeyi nasıl çözeriz diye oturup bir inisiyatifle bir tabandan gelen bir şeyle konuşuyor olduğu biçimler var bu biçimler daha hayırlı biçimler yani çünkü bir içsel dinamik içeriyor bir gerçek rahatsızlık içeriyor bir üst otoritenin yapıldığı çağrıya verilen bir cevap değil o ee, yani onun da kendi içinde sorunları vardır mutlaka ama bu kadar değil yani ...tam da erkeklere seslenirken nasıl seslenileceğini de e, bilemiyor bu tür kampanyalar diyoruz. Çünkü buna benzer ama tamamen bambaşka bir yerden dokunan bir örnek daha var. Kanada'dan The White Ribbon Campaign yani e, Beyaz Kurdele kampanyası tarafından yapılmış. Hem filmi var e, hem de ilanı var. İlanı bir çağrı e, bir gün seçmişler. O gün... E, ...kadının ayakkabılarını bir gün giymeyi denediyor Aslında bu şey... E, ...İngilizce'deki walk in her shoes... E, ...ayakkabılarımı giy benim yerime yürü... ...benim hmm. ayakkabılarımda yürü dediğimiz şey... ...kadının ayakkabıları içinde bir mil yürümeyi dene... ...diyor ve kırmızı topuklu ayakkabılar... ...içinde yürümeye çağırıyor erkekleri. E, bu çağrının üzerine de... ...o seçilen günde erkekler... ...topuklu ayakkabılarla yürüyorlar... ...çok da ayakları acıyor vah vah... E, ...bizim de acıyor... <gülüyor> ...biz niye bu arada topuklu ayakkabıyla simgeleştiriliyoruz... ...neden... Kadının çektikleri bir topuklu ayakkabı üzerinden konuşuluyor. Ve erkekler topuklu ayakkabıyla bir mil yürüdüklerinde gerçekten ne öğreniyorlar sorularını akla getiren enteresan bir kampanya diyeyim. Yani bunun üzerine benim söyleyecek bir şeyim yok. Bu, bu konularda kafa karışıklığım var onu söyleyeyim ama kafa karışıklığım çok teorik. Yani bana düşmez hakikaten buna... ...niye kadınlar kırmızı ayakkabıyı sahipleniyor... ...gerçekten sahipleniyorsa yani... ...kırmızı topuklu ayakkabı... ...kadınlar tarafından... ...bir sembol olarak görülüyorsa... ...ikonik bir nesne olarak görülüyorsa... ...bunu kullanabiliriz ama görüyorlar mı görmüyorlar mı... ...gerçekten kadınların cevap vermesi gerekiyor bana Ve sadece değil. Sadece o benim. değil yani... E, ...bu eşitsizlik meselesinde de... E, ...kadın mücadelesinin... ...mücadelesini verdiği şeylerde de bu zorluğu topuklu ayakkabıyla yürüme zorluğunu indirgemek çok popüler kültürü e, kullanmak. Üstelik de hep bizim başımıza kakılan stereotipleri çok feci bir yerden tekrar canlandırmakmış gibi geliyor ya aslında, bana. Aslında bunu, bunu e, hani senin söylemen daha e, yerinde bir şey. Yani bence de öyle... ...hani fikir olarak. Yani ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Bence evet hani dişilik böyle bir e, imgeyle temsil edilmemeli. Kadınlık, dişilik. Yani burada dişiliği özellikle kullandım. Çünkü öyle kurguluyor. Yani bir kadınlık evet. ha, kimliği değil bir e, cinsiyet kimliğine indirgiyor e, burada. insanla değil de bir e, cinsin temsilcisiyle değil de onun e, cinsel haliyle bizi tanıştırıyor tanımlıyor. E, lakin bir taraftan benim şöyle de bir şeyim var. Hani e, endişem var. Yani hakikaten o cinsiyet kendini bununla tanımlıyorsa da ona yani yapacak bir şey yok. Ben bir şey diyemem ona ama sanmıyorum yani Bu ben sadece şey... Ee... <gülüyor> ...şey çekmiş, tepki çekmiş kampanyalardan biriydi. Bir kısa müzik arası verelim. Tanımlamıyoruz demiş kadınlar. Tanımlamıyoruz yani. tabii. <gülüyor> e, bu kısa müzik arasında hazır bu kadar kadın meselesi üzerine konuşmuşken... ...kendi de bir kampanya olan bir şarkıdan e, dinleyeceğiz. E, Me Too hareketiyle beraber aynı zamanda yine hashtag no more, ...yani yetti artık bundan sonra hayır e, diyen... Ee, ...bir kampanya daha sürüyordu... ...bu No More kampanyası da... ...hem... Ee, ...hane halkı içindeki şiddete... ...hem de tacize karşı bir kampanyaydı... ...artık yeter dursun diyen... Ee, ...bir kampanya... ...şarkımız da... Ee, ...The Shea Williams'ın... ...No More adlı şarkısı kampanyayla aynı ismi e, taşıyor. Şarkının başında duyacağımız konuşmalar da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok ünlüden gelen... ...bundan sonra işte, tacize hayır, şuna hayır, e, böyle davranılmasına hayır. Erkekler artık erkeklik yap, yapıyor olmayacak, hayır oğullarımızı artık doğru yetiştireceğiz, ee, erkeklik miklerine son diyen pek çok mesaj içeriyor. İlginç olan şeylerden biri de bu mesajlardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 20 yıldır devam eden 19. sezonu uh, Special Victims Unit diye bir law and order uh, dizisi var. Tamamen cinsel taciz ve cinsel suçlara yönelik bir dizisi. Evet. Diye şey yapalım, bu, polis İngilizcesinde... ekibini anlatıyor söyleyeyim. aslında hmm. bir uh, kanun kanun, ve, uh, kanun düzen. ve düzen diye çevirebiliriz evet. ve ama onun sadece e, ile ilgilenen polis biriminin başına gelenleri hmm. anlatıyor. O dizinin hem yapımcısı hem başrol oyuncusu olan e, kadın da aynı şekilde burada No More hashtag ile e, talepleri dile getiriyor. Dinleyelim. Sonra tekrar diğer kâmdayız. No more, it's none of my business. No more, I'm sure they'll work it out. No more, boys will be boys. No more, I'll say something next time. No more, why didn't she tell anyone? No more, she was flirting with him. This is for the girl who doesn't know what to say and doesn't know what to do She wants to tell someone but she feels so ashamed, you're gonna make it through violence and abuse. Diyerkem devam ediyor. Ee, dünyadan sosyal fayda kampanyaları konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez dehşetli bir kampanya var. Dehşetli bir mesele üzerine. Ee, sana bırakıyorum sözü yine. İyi, kıta Avrupa'sından bir kampanya bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim. Kampanyanın... Mesajı don't be that guy yani o adam olma peki kim bu adam e, kampanya görsellerinde e, biraz alkol almış belli ki bir partiden da gece bir yerden e, çıkmış bir kadını görüyoruz e, koltukta uzanıyor ilk gördüğümüz kampanya görselinde hayır diyemeyecek durumda olması evet dediği anlamına gelmez. O adam olma. Hani kadın eğer hayır diyemeyecek durumdaysa ona cinsel olarak yaklaşma diyen bir kampanya bu. Ee, bir sonrakinde de bu sefer bir gece kulübünden e, bir adamın bir kadını yine aynı şekilde e, çok hayır diyemeyecek durumda olan bir kadını arabaya götürdüğünü e, görüyoruz. Yine aynı şeyi söylüyor. Hayır diyemeyecek olması, diyemeyecek durumda olması evet dediği anlamına gelmez. O adam olma. Kampanyanın çağrı cümlesi çok güzel. O adam olma diyor sana. Yani e, kendi irade ...desini ortaya koyamayacak, birinden istifade edecek kadar... ...tırnak içinde aşağılık bir adam olma diyor. Fakat kampanyanın bütün görselliğine baktığımız zaman... E, ...bir kere kadınları çok dağılmış halde görüyoruz. Çok e, cinsel obje olarak görünüyorlar. Özellikle de koltuk üzerindeki kadın eteği sıyrılmış... ...işte stütyenin askısı görülüyor vesaire. Yani görselin kendisine baktığımız zaman... E, Cinselliğe çağıran bir şey görüyoruz. Karşısında da o adam olma diye başka bir şey söylüyor. Biraz görsel diliyle e, çağrısı arasında açı olan bir kampanya. Yani biraz ince düşünürsek aslında e, hani şimdi sen anlattığında hayal edilecek olan e, şeyle bizim gördüğümüz arasında bir açı var bana kalırsa. E, çünkü hayal edilecek şey bir cinsel aktivasyondan sonra bir şey görüyoruz gibi e, hayal edilebilir. Öyle değil. Yani bir e, tam, e, tam olarak böyle bir şey yaşanmamış. Yani orada e, bir yaşanıp yaşanmadığına dair bir delil yok. E, daha doğrusu yaşandığına dair delil gö e, görmüyoruz. E, ama evet sadece kadınlar var. Yani sadece bu meselenin Nesnesi olabilecek insanlar gösterilmiş. İstifade eden ortalıkta yok yine. Her zamanki gibi faili <gülüyor> görmediğimiz bir başka... Bir tanesini de görüyoruz aslında. Kadını faili... arabaya götürüyor ama faili yine görmüyoruz. Ön planda yine kadın ve kadın bedeni var. Tabii yani o oradaki şey... E, hani kullanılan erkek imgesi... Öyle çok da gösterişli bir erkek imgesi değil yani. Hani burada kadın bedeninin... E, ...bir takım ayrıntılarını görebiliyoruz ama... ...erkek için öyle değil. Eşofmanlı bir adam o yani... ...burada baktığımızda gördüğümüz şeyi... ...şeye götüren... ...yardım ederek işte arabaya götüren kişi. Burada aslında olacak şeyleri... ...olabilecek şeyleri hayal ettiriyor. Bir durumun varlığını göstermiyor. Yani burada bu... ...o adam değildir belki de bu kişi. Hani oraya taşıyan kişi. Onu çok anlayamıyoruz ama... ...işte kritik olan şey yine... ...nesnenin... E, ...nesneleştirilerek kadının gösterilmesi. E, ya bu tabii meşakkatli bir alan yani bu tarafı da meşakkatli bir alan bir taraftan kendi e, hayatında kiminle eğleneceğine ne kadar eğleneceğine ne al, e, içerek eğleneceğine karar vermiş birisi var ama bir taraftan da bu bu kararın yarattığı bir takım e, eksik e, bir, bir bir şey var ortam var yani bu bu şeyin bu meselenin tamamen e, ...bir şey olarak görünmesine neden oluyor. Bir durum olarak görünmesine neden oluyor... ...bu şekilde anlattığınızda. E, dolayısıyla bu e, şey... hani e, ...bu görsellik de bunu iyice güçlendiriyor. E, çok fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum o yüzden üzerine. Çağrı e, evet... ...gündeme getirmek açısından da son derece doğru. Yani bir e, irade... ...yoksa karşınızda bunu varmış gibi davranmayın diyor. Öyle bir insan olmayın, öyle bir adam olmayın diyor. Bize ve bu doğru... ...lakin işte bunu nasıl diyor... ...kısmı biraz meşakkatli. Bir başka... ...mesele ve bir başka kampanya... Ee, ...aslında... Bize yabancı bir kültürel kod kullanıyor ama çok iyi kullandığı için özellikle anlatmak istediğimiz bir kampanya bu. E, ONG Medico Solidaros yani e, dayanışmacı doktorlar örgütü e, Güney Amerika'dan geliyor kampanya. Onlar için tasarlanmış özel bir kampanya bu. Hastanelerde afiş olarak e, kullanılmış. Afiş... Bembeyaz bir e, fonun üzerinde kırmızı bir e, haç işareti. Fakat haç işaretinin en altındaki o tek karelik bölüm onu haç haline getiren uzatan T harfini e, bölüm koparılıp alınabiliyor. Koparıp aldığın zaman da bu sefer hastane imgesi olan kırmızı artı işaretini görüyorsun ve e, doktorlara destek verin her yerde yanınızda olalım diyor. Ya buradaki kültürel kodları ayırt etmekte zorlanıyorum tabii. Hani bizim tarafımızdan bakıldığında o bir kızıl aç imgesi. E, nasıl bizde kızıl ay e, imgesi sağlığı sembolize ediyorsa burada da kızıl aç imgesi. Dolayısıyla hani Müslüman toplumlarda kızıl ay, Hristiyan toplumlarda kızıl açsa zaten kültürel bir karşılığı da var. O, o her durumda bir haç aslında. E, dolayısıyla çok hani benim e, yorumlayabileceğim bir durum <gülüyor> değil bu. Ama e, demek ki böyle bir fark var yani. O hale geldiğinde herhalde bir sağlık sembolüne dönüşüyor. Artı ve olduğu zaman sağlık sembolü artının altı uzadığında ise haç haline geliyor. Hı hı. E, çok e, kampanyamız vardı. Bugün epey hızlı konuştuk ama yine de süremiz bitti. E, 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da canlı yayındaydık. Ben Damla Özler. Ben Rauf Kösemen. Yayın masamızda Ferra Kabil vardı. E, Hoşçakalın diyoruz. Gelecek hafta 16.30'da Salı günü buluşmak üzere.